zorlayan ne? Sana daha önce ben anlattım herhalde. Ben Belçika'ya git diyor da İsmail Kılıç var. Onun evinde o davet etmişti. O aşağı indi. Çocuğuyla oğluyla konuşam. Çok küçükten tanıyorum ya. Abdullah nasılsın? Dedim. iyi mi bu amcaydı. Babanla nasıl gidiyor? Dedim. Sorma ya, bu dedi. Ne oluyor? Ne var? Dedim. Vallahi diyor, yok hazırlanıyorum diyor, abdest alıyorum, ineceğim. Aşağıdan bir ses geliyor, hadi lan, hadi namaza gidiyorum. Geliyor mu? Bütün isteklerim kayboluyor diyor. Şimdi bak, hazırlanıyorum diyor çocuk, inanıyorum olduğuna. İneceğim diyor, aşağıdan böyle bir ses gelince diyor, bütün isteğim, arzum yok oluyor diyor. Ya Ebu Say'den yoktu, kibarca diyemez mi diyor. Ha, o çocuğu, ben, bunu babasına bak diyemiyor. Ama bunu bana diyebiliyorum. Şimdi burada çocuğu neden ona zorladığına bir bakacaksın. Zorlamayacaksın çocuğun hiçbir şeye. Bunun farkına vardıysan bunu nasıl bir şekilde ben anlatabilirim diye düşüneceksin sen annesi de ve sen de düşüneceksin. Sana da onların yanında bak oğlun namazı kılmıyor. Ha bizi aldatıyor gibi şikayetli de bulunmamalı. Ha, bunu konuşursa seninle konuşsun sadece, ya böyle bir durum var, ne, ne yapalım, nasıl yapalım? Ve bunu yakalayacağım, bakacağım onu neden mi yapıyor? Ona sonra sen bunu anlatmaya çalışacağım. İşte buradaki noksanlık neden biliyor musun? Yani bir çocuk, bazı öteleri yerken, en azından bir şokumen dedikleri, şokopastel dedikleri şeyleri, <gülüyor> Efendim Çocuğun yanında onu yüze vurmayın. Ha. Neden böyle yaptın tespit edeyim. Aranıza konuşabilirsiniz. Ee, ha. Hatırladım şimdi. Ee, çocuğa şokopasta öteberi getirirken neden tadını almadı? Ben de çocuğa ibadetin hazını tadını veremiyorum. Deriz. Bu kesin hocam. Olsaydı zaten terk şimdi, etmezlerdi. Şimdi bunu anlat Çocuğa bu ibadetin terk edilmeyecek bir ibadet olduğunu Ve düşün, taşların, ağaçların La Fontaine Edebiyatı derler buna. Kendisi okudun mu burada, Türkiye'de? Ha. Buna La Fontaine Edebiyatı derler. La Fontaine Edebiyatı derler. La Fontaine ne yapar? Otları, hayvanları konuşturur. Anlatabildim mi? Mesela yani bunu nebatların, ağaçların, secde ettiği bunların hepsinin canlı varlıkları olduğu, evet, bu kainatın dilinde koyduğum bir başlıkta, sen duymamışsındır. İnsanların müşterek dili kainat dilidir, bak. Herkes o dili anlar, biliyor musun? Bu mutlak böyle. Şimdi nasıl anladığını yakalaman için, herkese git kendi dilinde deveye bakmıyor musun? Nasıl anladığınızı? Bunu herkede kendi dilinde anlar, bunu anlar mı? Ne kastediliyor? Doğuya bakmıyorsunuz Dağlara bakmıyor Dağlara nasıl? Kazık gibi çakılmıyorsunuz. Semaya bakmıyor musunuz? Bir daha bakın, bir daha bakın, çatlak var mı diyor. Bakmıyor musunuz bir yeryüzüne öldükten sonra tekrar rahmetiyle nasıl? Tekrar diriltti. Yani oturup sen çocuğa bir çiçeği anlatsan, kılı göster kardeşim. Bak o bir çöp gibiydi, birçok şey çöp gibi şimdi. Yani, bence yakın döne kazandı o mübarek Yani keyimli şeylerden mi bahsedelim çocuğun yanında daha çok? Kainat dilim var. Herkese astım Ben onun bir canlı olduğunu çocuğa anlatırsam, herkesin bir görev var, görev etrafında kullanılıyor. Rüzgar bile görev yok. Yani ölüm dediğimiz olay bile bir görevli, deprem bile bir görevli. Birimsel tane anlatmıştım ya, ama yani herkes bir görevle var. Hiçbir şey rastgele olmuyor. Çocuğun bu sefer bilgilerini sen canlandırıyor. Baktığı yere rastgele bakmıyor. Ve bence çocuğu yakalamalısı bu yönden. Yani ağaçlar gibi böyle gölge, gölgeler falan. Yani bu bazı ayıtları ben oturduğunda isteseydik bir gölgeyi sabit yapardık diyor. Düşünüyor musun? Gölge uzaktı, tekrar tekrar sonra dönüyor. Rabil makrbeni varmış diye ben iki şart iki şart iki doğun iki battının rabid olduğu. Nerede iki batı ve iki doğu? Sabahleyin güneş çıktığında ayet de anlatıyor. Bunların hepsinin bu batıya doğru secdettiğini görürsün. Güneş döndükçe gölgeleri de döner. Güneş batıya gidince doğuya doğru ettiklerini görürsün. Ben bu acı size daha önce sorduğum zaman böyle açıklamamıştınız. Mümkün. Hatta o, bu ayet hakkında bir şey dememiştiniz. Ben bizim ya Kur'an'ı okudukça Mesela, "ve necmu ve şecru" Ve necmu kelimesini bana sorsan ne desene yıldız derdim. Ama şimdi ne katiyetle demem. O yıldız değil. Miyim? En necmu minel min. En necmu en en necmi, cemede en cemede. Yani bitti yerden çıkan kökü üzerinde duran ot anlamına. Cemadat mı diyor? Evet. Hmm. Cemaatat, cemede bu. En cemede. Hmm. E, nebatat ve ağaçlar. Nebat, kökü üzerinde duran, eşşecerü gövde üzerinde duran. Hepsi Allah'a secde diyor, diyor. Önce deseydin, en necmu ve eşşecerü yescudan. Yıldızlar ve ağaçlar ona secde ederler. E. Her okudukça, Kram tekrar ama bıktıran bir tekrar değil. Her okudukça daha önce anlamadığın bir şeyi yakalıyorsun. Ayet-i Kerime'de çok açık. Gölgeleri sağa ve sola kayarak ona ibadet ediyorlar. Hatta bunu bilmiyorum, size herhalde bunu ders yapmayınca onu da denemişimdir. Gündüz ormana gitti. Her şeyin, her şeyin kendi işiyle meşgul olduğunu zannedersin, hissedersen bak. İkinli güneşe eğilsin, herkesin sana baktığını zannedersin. Eğildikçe de bir ısrar var sanki onda biliyor musun? Secdeler uzar böyle. Ve bunu ormanda hissedersin ha. O bir çiçeğe manzaraya bile bak, bir suya bile bakarken böyle. Yani rüzgar, Anne Allah hatırlatması oluyor da, yani o ormanda tabii ki o Allah hatırlanıyor da bu şekilde bir şey yani olmuyor ama. Ne kadar bilgi sahibi olursa o kadar fayda görürsün. İster istemez. Yani ben mesela şu an olsaydı, ben giderdim bir altı ay, bir sene botanik ilmi ağırdı. Şimdi bunu yapınca bazı şeyleri karıştırınca internette ne buldum? E, konuşmalardan tesirlenen otlar, bağlayan e, otlar. Annelerimiz çiçeklerle konuşurlardı hocam. Yaşlılar öyle ama onlar rastgele konuşurlar. Ve e, bundan hoşlananlar varmış. Düşün, boynunu dük sun. Bir ot, fide, domates fidesi bile. Şöyle insin iki gün sıraman. Suyu dök dibine var ya, beş dakika sonra çanlanır. Ve bize her şeyi suyla hayattırdır diyoruz. Demek onda da o suyu emecek damarlar var. Susuz kalması onun ölümü. Ha, bunların hepsi... Ah, onu duymadım belki. Su risale diye bir Risale olduğunu biliyor musun? Hı. Sadece Su risale diye he de buna sebep olan... Yakın bir zamanda Ortadoğu'da en büyük harf su yüzünden patlayacak. Kitabın içinde mi var? He? Yoksa namaz Hı. kitabın içinde mi? Var? Ya bu, bunu mesela gördüğüm için etrafta bazen çakışmalar çatışmalar mı var ya su için barajı kestin açtım falan gibi. İki gün su kesildi muaf olduk hocam insanlık <gülüyor> olarak. Ya düşün İstanbul'a e, e, zafer on beş milyon. Günde bir litre litre su içseler, on beş milyon litre yapar. Yecü gibi bunlar. Yani. <gülüyor> Hazer Denizi'ni içer bunlar. <gülüyor> yani sen bir litre su mu kullanıyorsun günde? Çok daha fazla. Hesap et. O içtiğin suyu yerin dibine geçirsek. Bir kalkıp bakmışsınız ki içtiğin sular yerin dibine geçirir. Bunu size kim verir tekrar? Bence çocuğa o kullandığı suyun değerini anlatmak gerekir. Biraz fark ettim galiba da sabahleyin dedim kar yağıyordu bizim orada hocam çok güzel. Taneleri biliyor musun dedim? Bu karların hiçbiri birbirine benzemiyormuş dedim. Ve değmiyor ortaya de düşerken. Biliyorum baba dedi. Gördün mü Allah'ın sanatını dedim ya. Nasıl yapıyor dedim. Tamam. Hakkını bakın evet. Ama farklı bir şekilde çocuğa... Bu hadis şey değil mi hocam peki? Hani çocuğunuzu namaza teşvik edin. Yedisinde. Şimdi, Onunla da yapmazsa hafifçe dövün. Şimdi onu yalnız başına bırakırsan bu faydasız bir bilgi olur. Küçük çocukları görürsün. Üç dört yaşında annesinin yanına el Ev kaldırır, namazda durur. Er kaldır, namaza durur. Oğlan öyle yapar. Bir öğrenir. Babası oku oh, bakayım oğlum şu fatihayı der. gelenleri yanında okur. Bir e, hindi gibi kabarır. Tamam <gülüyor> mı? E bunlar çocuğun aslında iyi akıllı olduğunu gösterir. Çünkü babasının neyi sevip sevmediğini yakalar orada. Neyle prim alacağını iyi bilir. Halbuki bunun rastgele şeyler olmadığını. Yaratılan her şeyin Allah'a ait, kerimede diyor. Ve her şey Rahman'a kur olarak gelir. Diyor. İster istemez herkes Rahman'a kurdur diyor. Hı. İster istemez der bu Ve bunu yakalatmak gerekiyor çocuğa. Ya çocuk geri zekalı değil. Somutlumda bile çocuk anlıyor değil mi? Ağlamaya başla. Çocuk bunu yakalıyorsa bitmiştir. Hı. Blue, yani ermiş bir çocuğun imamından da problem var mı hocam? Var. Ha. Hadi var. Mesela olmaz mı? Var imamından var hadis var. Ha. Ha. Problem var mı dedim de size var deyince. İmam Mesela sarlık olan çocuğu sarı baktaniye öteberi korlar biliyor musun? Neden? Bunu alsın diye mi? Tabii sarılığın gitmesi için şey yaparlar. Renkler sana tesir eder mi? Ne diyor? Kapkara bir havada insan kasvetli oluyoruz Hiçbir şey yapısı gelmiyor. Ve en çok intihar olayları Skandinav devletlerinde olur. Hep hava karanlık olduğu için. Olmaz olur mu? İnsan güttüğü koyundan da tesirlenir. Davardan da. Tabii. Çok koyuncular yumuşak olur. Develer sert Hı. olur. ikinci olur. olur. Davarlar sert. Davar çabuk olur de çocuktaki boşluğu, bizim yakalamamız gerekiyor. Oralar hep boş kalır, başkaları dolduruyor sonra. Ama dolduruyor. Birileri dolduruyor. Sen çocuğunla konuşup onun derdini dinlemezsen, serseri bir arkadaşı onu dinliyor, ona değer veriyor, ona yönelir bak. Hı. Serseri birisi gelip onu dinlesin, Kendisine değer verdiğini düşünür, ondan arkadaş olur. Sen de patlattın öleleriyle arkadaş olma diye. O senin boş bıraktığın bir yeri dolduruyor orada. Spaz, evet. Yani çocuğun başında jandarma gibi değil, bir eğitimci gibi durmalısın. Düşün, evde bir şey kırsa, daha mı? Ee, o kırdığı şeyden korkarak dövülürüm diye, Çocuğu yelana teşvik eden biziz. Değil mi? Halbuki bu ikisi arasında tercihin bizim yapmamız gerekiyor. Ya Yakırdığı için döveceğim. Bu yalan söylemeye zorlayacağım. Yemek de yemiyorlar hocam hiç. Efendim? Hiç yaptığımız yemekleri yemiyorlar. Şimdi zorlamayacağım. Bunu annesi yakalar. Sen yakalayamazsın. O çocukların sevdiği vardır, sevmediği vardır. Buna anlatman gerek. Ama her da onları sevdiğim mi olacak yani mesela? Tamam. Ama küçükten o sevdirilir yemek. Mesela neyi sevmiyorlar? Çorbaları sevmezler. Hepsini mi? Patatesli bir yemek olacak onlara, ketçap dökecekleri. Makarna olacak. İşte bu etraftaki şu şeyler. Evet. Değil mi? Şokopasta olacak. Değil. Tav mi? Tavuk olacak ki Sabah Sabahta yemez ki tavuk. Yok sabah kahvaltısı hayır. Kahvaltı demedim yani yemek yemiyorlar. Annesilerin yaptıkları yemeği pek yemiyorlar diye. Yani. Tam da anne, anne bunu yakalar. Niye yer diye. Sonra gecenin 12'de karnı acıkıyor mesela. O kere kalkıyor yemeğe. İşte ha. Önüne geçemezsin bunun. Mesela yemeği pek yemezlerdi bizimkiler. Üst kata çıkardık mutlaka aşağıda Bakmışım patır kütür geliyor. Ne diye. Yine diyor kahve yapmışlardı. Yağ sürüyorlar, ekmeği onu yiyorlar. Onu mutlak yaparlardı. Ekmekler dilim dilim kesiliyordu. Tereyağı sürerlerdi. Şokopasta, kahveyle beraber bunu dilim dilim yemekten zevk alırdı. Bırak kesenler. Ben de şöyle demiştim yani, öğün harici çok bir şeyler verirsen, yiyemezler. Bırak acıksınlar. İştah kesen şeyler olursa olur. Ama bazen sevmediği yemek ki bak Bunu zorlamayacağım. Ben mesela ben ömrümde baklayı sevmezdim. Katiyetli. Pırasa yemezdim ben. Katiyetli. Ama baktım. Pırasayı yani nasıl sevdim? Kıymalı kaşarlı fırına veriyor hanım. Ha bak böyle pırasayı yiyorum. Tabi yedetmek de önemli. Tabi bunu yakalaman lazım. Şimdi hanım çaktırmadan sebze mercimek çorbası yapıyoruz gibi. Bütün Tabii. sebzeleri karıştırıp içerisine veriyor. O kadar. Bana böyle kabak çorbasını içtiler. Sonra dediler. Sonra da kabak çorbasını içtiler. Tabi ben de prasa yemem hanım çaktırmadan yapıyor işte o şeyde. koyuyor çorbanın içine. Onu kadın peşinde. Yapmak, Peki namazın dışında böyle davranacağız da mesela namazı sevdirmek için kainattan, Allah'ın yaratmış olduğu güzelliklerden, düzenden bahsedeceğiz. Peki ilimi sevdirmek için bir yaş mı beklemiyor hocam? Şimdi onları hep okumayız. Teşvik eder. Bunları okuyorlar hocam. Yani mesela Hayır, ama şey okuyorlar. Hani. Bak mesela diyelim ki çiçekler hakkında, nebatat hakkında Allah bunu sıkça gündeme getirirse bilgiler getirmeyelim. Niye? Yani, Açık bahsediyor, cennet bağlar bahçeler. Değil mi? Yani bu sefer bakarak görmesini sağlıyoruz. Bizim çocuklar sadece biz yani bakıyoruz, görüyoruz. Bakmak başka. Şu Kemal Buğra'da yani. botanik bahçesi var, paralı giriş. Yapma. Ben çocuklarımı, Kur'an Kur'us götüreyim oraya. Üniversite mi? Üniversite var evet. Doğru. Üniversiteye. Şurada da olacak bir tane halkal tarafında. Onları o ev hastaneden sonra yıkmadılar. Ben de hoşlanırım böyle Seni de ben, de ben de hoşlanırım. Yani çocukları böyle götürsen, tamam. Onun için... Geç onu da bayağı var ama bir düzene almadım. Burlukman Aleyhisselam'ın oğluna o da bir kitap halinde. Kur'an'daki en büyük örnek o. Peki hocam size bir soru daha sorayım şöyle. Siz <gülüyor> e, tabii ki ömrünüz azalıyor gitgide. Kendiniz buradan geçerken e, bir takım insanları buraya daveti sürdürebilecek bir takım insanlar bıraktığınıza inanıyor musunuz? En azından... E, veya bunun mücadelesini verdiniz mi yoksa e, siz de farklı bir alanda uğraştınız mı? Şimdi mesela pişman olduğunuz şeyler var mı? Keşke böyle uğraşsaymışım da belki de insan yetişirdi veya şöyle daha güzel olur dediğiniz de var mı yani? Şimdi insan yaşlandıkça gençken fark etmedi, değerlendiremedi. Birçok şeyin pişmanlığını yaşar. Ama bu pişmanlık katiyetle telafi edilen bir pişmanlık olmaz hiçbir zaman. O yaşta olduğunuz için mi? Ee, onun vakti geçtiği için. O fırsat ele bazen bir kere geçer, iki kere geçmez. Yani bunun sebebi çoktur. Anlatabildim mi? Ee, Zararın neresinden dönersen kardır dersin, bir diğerden başlarsın. Ama hiçbir zaman Ta baştan başlamak gibi olmaz, evet. hiçbir zaman. Onun için insan yaşlandıkça daha önceki yapamadığı, geçen fırsatları değerlendiremediği için bunun bir pişmanlığını çeker. Ne kadar telafi eder? Az önce dediğim gibi, öyle zararın neresine dönersen kârdır dersin ama e, burada şöyle diyorum ben, okuma-yazma bilmeyen elli yaşındaki bir insan, okuma-yazma öğrenecek beş yaşındaki bir çocuk. Benim için ikisi de aynı talebem midir? Öğreticiin noktasındaysa evet. evet. İki tarafa bir öğrenecek. 50 yaşındaki ben küçük çocukla oturamam bu masaya diyebilir mi? Yok. 50 yaşındaki adam da Elif Baye öğrenmekle başlayacak. Bu da aradaki fark işte bu. Bu çocuk 50.000'de başlıyor o adam, 50 yaşındaki adam. Bu 50 sıfırı ne kadar kapatabilir? Dur. Mesela böyle ölçü. Bu 10 sıfırda olur, 20 sıfırda olur. 30 sıfırda olur, 40 sıfırda olur. Bu şimdi önde. Ha, yukarıya doğru geldikçe önemli olduğu şeyler önemli düşündüğüm, olduğunu zannettiğim, olduğunu bildiğim olan şeylerin öncelikliliği bu farklı. Ben bu insanlara tevhidi verdiğimi düşünüyorum. Anlatabildim mi? Ve birçok insanın, yani insanın bunu anlayıp birilerine sebep olabilecek bir konuma geldiğini şimdi düşünüyorum. Bakıyorum şimdi etrafında kitap sünnetle amel eden herkese. Burada. Bir Abdullah hariç yolcu. O dışarıdan gelme. ona farklı bir ortamda. Ha, kitap sünnetle amel eden her insanın ipinin birisinin ucu bana geliyor. Öyle ya böyle. Bu benim şimdi bir sevap makine konumumda. Bu insanlara ne verdim, ne vermeye çalıştım, da ne aldılar ve bu insanlar ne kadar istifade ettiler, edebildiler, etmeyi yelediler. Şimdi bunu derece derece sınıflandırırsın. Ben bir şeyler vermek isterim. Vermek istediğimi ne kadar vermişimdir? Yüzde yüz bir şey vermek istiyorum ben. O yüzde, İslam'ın yüzde kaçıdır? Türk toplumunda İslam'ın yüzde oturtu konuşuluyor. Yüzde evet. oturtu konuşuluyor, yüzde onu yaşanıyordur. Ben şimdi yüzde yüz vermek istediğim şey benim, İslam'ın yüzde kaçı? Evet. Ben yüzde kaçını verdim? Daha mı? Karşıdaki almak isteyen, o yüzde kaçını aldı? Benim verdiğim yüzde kaçını aldı? Onun orantısı da benimkinin üzerine olması gerekiyor şimdi. Hep ne oluyor? Kırpılıyor. Yani hindiye kuşa çeviriyorsun. Böyle bir bilgi diliyor. Mesela burada ileriye dönük benim devamlı gündeme getirdim. Devamlı bu insanları okuma. Kur'an okuyun. Ama bir mealci mantığında değil. Hadis okuyun devamlı peyamberin sohbetinde okuyun. Bunu teşvik edebilecek kullanılması caiz olan bütün sözleri kullanabilirim. Şimdi geçmişte sabahin dersi sen dinlesen hoş olurdu. E sabah çocukları dediğimde birisi bir soru sordu. İşte geçmişteki hadisler toplanmadığı, edilmediği için, herkese ulaşmadığı için bir sürü soru. Şimdi doğru sahabe bilgisiyle dağıldı her tarafa. Herkes bilgisiyle gitti. Tutur e, Halid Bilmeli, Ebu Eyyub Eransalim, Medya'ndan kalkıyor ta Mısır'a Okpatür'ün ağabeyine kısa sattımdaki bildiği bir rivayet öğrenmeye gidiyor. Bu mevzuda hadis seyri el fi fî talibül hadîs'' adı altında eserler yapmış. Hatip-ül böyle bir kitabı var. Yani hadis öğrenmede yolculuk seferler diye. Bunlar tutmuş birbirlerine gitmişler hali, Kaç yeri dolaşmış? Onu toplamak için. Bukhâri onu yazmış, okutmaya başlamış. Kaç kişi okumuş? Öyle bir kitaba sahip olmak için ne yapman gerekiyor? Mat bu bu ortama geldiğimizde Şimdi bize anlattın hocam. Ha, biri çıkıp diyor ki şimdi hadisleri okumayı sapıtırsınız diyor. E ile okuyor. Bak şimdi genele bu demek büyük arızadır. Birisi akıllı otursun benimle. Fethülbari alalım ki Bukhari'nin en güzel şerhidir. Bukhari'yi okuyarak mı daha çok hata edebilir? ile? Ben Fethülbariyle hata edeceğini ispat ederim. Afiyet-ül kim istifade edebilir? Biraz daha bilgili olanlar. Tabi ben mesela bir hadisin daha farklı lafızlarla nasıl geldiğini i̇bn Hacer'in oradaki çalışmalarından yakalarım. Bu benim işim herhalde. Orada. İşte orada sahil zayıf gibi bir ayrım da olmuyor. Heh, şimdi sen tutup hadis okumayı sapıtırsınız derseniz şu insanların geçmişteki çektiği eziyete bak, bir hadis için. Sen onu hor görmüş oluyorsun. E şimdi bunu aktarırsan, der ki. hadisin kârcılığından farkı ne hadis okumaya mı diyeyim? Evet. Onlar bile öyle demiyor ki hocam. Farkı ne? O zaman ben bu insanlara devamlı hadis okumaları, peygamberin sohbetinde olurum. Hadis yokmadı mı? Peygamberli Sohbeti'ne gitmedi. Mekkeliler de bunu yapıyorlar. Sakın Muhammed'i dinlemeyin. Ve o sizi büyüleyebilir diyorlar sözlerinden. Evet. Bunu onlardan hakkı ne şimdi? Ha ben hadis okunmasının gerekliliğini... Ha şeytan tuttu bana, bir hadis inkarcısından değil, bir şeyadan, mezhep birden değil, hadiste amel ettiğini söyleyen insanlardan şey çıkardı. Muhalif. ...muhalif çıkardı. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu gösterir ki şeytan iyi mücadil ediyor. Yani Kur'an'la sunu yapıp iyi mücadil ediyor. Ha, ben şimdi oturup akıllı düşünebilirim. Kafasına göre Kur'an anlamak arıza getirir. Ama samimi bir insan amel etmek için Kur'an okursa... ...önce samimiyetle o insana vermen gerekiyor. Kafana göre anlamayacağım bunu. Ama anladıkların, anlayamadıklarını da anlamaya yardımcı olurlar. Bazı ayetler okursun. Bunu da söylüyoruz. Ben çok iyi ilk İlk tanıştığımız zamanlarda Kur'an'ı on kere okuyun, o okumayı bir sayın. Dedim. Tabii. Ondan sonra daha Biz, güzel okumaya Bir de seni yönlendiren birisi olursa, doğru yönlendiren İyi bir arkadaşın olacak, iyi bir dostun olacak De Allah'ın takdirinde olan bir şey Değil mi? Allah'ın takdirinde olan bir şey. Sen isteyeceksin. Sana iste diyor. Onun takdirini sorabilirsin. Sen baştan bunun takdiri böyle değil, hüküm veremezsin. Herkes değil. istiyor mu hocam? Ha? Kim sapıtmak ister ki? Herkes doğru yolu istiyor. Hayır. Yok, isteme, isteme. Yani bugün benim cemaat... tasavvuf de doğruyu istiyor. Efendim? Tasavvuf de? Onu diyorum işte bende? de. O zaman doğru Kur'an sünnettir, bu çizgiyi çizeceksin. Sakın ha buna ve sakmayı da ben anlatıyorum. Dost doğru yol buyurken, Baştan milimetrik bir sağa doğru çizgi çıkar, bu baştan çok masumane görür, ya bunun ne ver edersin, değil mi? Ama bu çizgi uzadıkça doğru çizgiden ne kadar uzaklaşır? Hayır, şunu için söyledim ben. eğer ben Kur'an ve sünneti anlarken doğru bir insanın yönlendirmesine ihtiyacım varsa... Şu, şu sözü anlatayım önce. O zaman Kur'an ve sünnetin yanına bir şey koymayacağım başka. Adamlar Allah Resulüne imana, ona ittibayı anlatmadan evvel iki ay alimlere saygı yok biliyor değil mi? Sence bu ne anlama gelir? Şimdi aklı başına kalbinde kalbin de devrede ya Allah'a Resulüne imanda Resulüne itaatte ittibada iki ay ders yapan adam göremezsin sen. Ha, alimlere saygıda hikaye ders Şimdi ben bunu dediğimde alimlere saygısızlık mı öğretin diyorum. Hayır, biz Ebev'e hata etmiştir derken ona saygısızlık mı ediyoruz? Hayır. Değil. O zaman önce Resul'e ittibayı, saygıyı bilemeyen başka Buna Bunun sınırını çizeceksin. Eğer bu sözümüz alimlere hakaretse Onların yaptığı bu söz Resul'e küfürdür. Eğer bizim bu yaptığımız alimlere hakaret kabul ediliyorsa hmm. onların yaptığı süre e küfür olur. Yani. Hmm. Ama öyle zannediyorum ki birçok insan ağzından çıkan sözü muhakeme etmeden söz. Bir gizli mukalit hocam aslında. Hmm. Yani, yani o sözler birilerinin sözleri, o sözler tetik yani edilmeden. Ama yani üzerinde durulmuyor ne oluyor? İşte alınıyor böyle. Tabii. Bir yani güven oluşmuş. Geldi, üzerinde durulmuyor. Anlaşılmak istenilmiyor. <gülüyor> Bunu yakalatmak gerekiyor. Ve bu meyanda herkesin bir düzeltilecek yönü var. Herkesin bak. Mesela en çok adam olacak tipte gördüğüm bu Mağar. Onun da bazı düzeltecek arızalara var. Herkes gibi. Herkes gibi. Ama şeytan herkese farklı bir çelme takmış. Yani herkesin sorunu farklı yerden geliyor. Şeytan tam bir davetçi gibi davranıyor. Adam, belki dünyadaki bir numaralı davetçi şeytandır. Evet. Herkesin usulüne göre. Tabi. Nabzına göre şerbeti şey. Herkese göre bunu yapıyor, verebiliyor. En büyük davetçi şeytan. Ne evet. da güzel Şimdi düşünüyorsun, yapmak istediğin şey bu toplumun kolay kolay hazmedeceği bir şey değil. Evet. Ha. Mesela bu e, aradığı yarım bir gün, Ebu Enes gelecek bana buraya. Gelecek. Şimdi birkaç kişiyle nasıl davranayım? Çünkü bu çocuğun yaptığı baya bir haylazlık şimdi. Herkes topu şu an bana atıyor. Abdurrahman'la konuştum dün akşam. Beşkaya'yla. Şimdi Muhammed Ağabey diyor, evet. ee, herkesin istişareden, mesela ben az önceki Nedim Amca'dan bahsettim ya sana. Evet. Ha. Ben bu insandan istifade ettim, çok ettim. Çünkü benim şu anki hayatımdaki dengeli olduğum birçok şey, ben gençtim, daha yani Düşün o zamanlarda 18, 19, 20 yaşlarında bir gençken bile ben 86 yaşındaki bir adamla arkadaş olabiliyordum. O be, çünkü benim benim yaşındaki çaylak insanlara çaylak mı ihtiyacım yoktu. O beni doyurmuyordu. Bu gibi adamların düşüncesine benim ihtiyacım olduğunu ben heh, Allah hissettirmiş buna. Ve o da benim arkadaşlarımdan çok çok hoşlanıyordu. Yani öyle ki ömrünün son demlerine gelmiş iyi bir usta gibi adam saf bir altını bulmuş işleyip duruyordu. Şu an öyle zannediyor bunu. Ha. Demek ki belki o hayatının en büyük becerisini, maharetini o anlarda gösterdi. O adam. Bazen yaşlılık böyledir. Geçmişteki kaçırdığın fırsatlardan, pişmanlığına yeniden bir kahrolacağına gençken belki beş senede de veremediğini şu an beş haftada verebilecek bir konundasın. Bunu yapmaya, çalış yapmaya çalışmalısın. Evet. Ve onun için ben devamlı e, konuşma yazıdan daha süratlidir. Bu kayda almayı yeğledim. Ve herkese de müsaade ettim. Kaydedebilirsin. Çok çok güzel olmadığı müddetçe. Ve bunların önce bir kayda geçmesini, düşündükçe kayda geçmesini. Ondan sonra yazıya toplama zaman alabilirdi. Bu mutlak olur. Ve bu sefer istifade edene bakılır. Şimdi, herkese vermek istersin, herkese veremezsin. Herkese vermek istersin, alamaz çıkar. Aldığı şeyler de süzgeç gibi sınırlıdır. Halbuki süzgeç Kur'an ve sünnetin dışındakine kullanılmalıdır. Evet. Çünkü Kur'an ve sünnet temiz malumattır. On gün sonra onu tutup çapatmazsın. Ben iki kere kütüphane değiştirdim ömrümde. Top bir kitapları götürüp atıverdim. İşe yaramıyor diye. Nurgül kim? Tabii tasavvuf, ötever, hepsi vardı. İkincisinde ne olmuş? <Gülüyor> Aynı işin biraz daha düzeldiğini zannettiğim şeylerdi ama öyle değilmiş. Bir kere alacaksın o malumat, İster kullan ister kullanmama ama doğru malumattır, değil mi? Onun için Allah Resulü benden öğren, duyduğu şeyi aynen ezberleyen ve başkasını aktaranın Allah'ın yüzünü artsın. Olur. olur ki o aktardı, kendisinden daha fakir güçlü ezber sahip olabilirdi. Bak. Onundan ben çok az da istifade etsem benim aktardığım kişi benden daha çok istifade edebilir sevap kazansın. Ama yanlışlar aktarılma değmez emas ki boş ver. Çok insana demiyorum senin bildiklerin farksız da. Birisinin senin böyle demesi bizi ne yapar? Yıkar. Onun için adam ömür boyu gayret gösterdiği, emek verdiği şeyi sen birdenbire batıl dediğinde o adamın bunu kabul etmesi kolay mı? Mümkün değil. Ömür vermiş ona, ona bakıyor. Bilgisinin içeriğinin ne kadar Kur'an ve sünnete uyduğunu düşünmüyor ki adam. kadar yazık değil mi hocam? O zaman hadis okuma ateşi aldığın her şey kafada kalır. Her şey doğrudur. Ve belki ki sen ondan yüzde on bile istifade etsen onun birisini aktarırken daha fazla istifade edecek, edecek kimselere aktarmış olursun. Bu bile senin kurtuluşuna yeter. Onun için etraftaki insanlara bakarken herkesin, mesela şu an düşün, Ahmet daha genç yaşta sayılır, bizim Ahmet'i, Müslüman Ahmet'i kastediyorum, Ahmet en azından güzel Kur'an okuyan, oturduğunda etrafında Kur'an okulacak, kimseleri topar vermiyoruz olması gerekir. En azından sebep olup, derse onu bunu getirecek bir konuda olması gerekir değil mi? En azından. Yani böyle yetiştirerek gitmeliyiz. Herkes hayatta yani bir alet tutabilmeli. Herkes illa aynı şeyi aynı güçte, aynı dozajda yapmaz. Ama herkesin yaptığı bir şey olmalı. Ahmet ne yapacak şimdi? Dün bana dedi ki gel köye diyor. Ulan ben buradaki sual dayanamıyorum dedi. Nasıl o köydeki sual dayanacak? Dedi. Bahçıvan mı olacak? Bunu ona söylediniz mi? Demedim. Bana neyi söylüyorsunuz? Ha? Bana neyi söylüyorsunuz? Sana faydası oldun diye çok zahmetin. Bana faydası siz ben alıyorum, anladım demek istedinizi. Anladığın de. yaşından daha küçüksen. Ben ha. isterim ki onun da o da faydalansın. bu. Ne tür şeyler? Arkadaşları Yani böyle olması gerekiyor, Dipten. Ama sana bakıyorum şimdi, ah bak ya şey. haftada iki defa kaçırdı şimdi. Çarşamba da gelmedi, bugün de gelmedi. Ölüm, hocam bizim Türkler ölünce kıymet biliyor. Efendim? Bizim Türkler ölünce kıymet biliyorlar. Ellerinden kaçınca kıymetini maalesef. Zaten ondan diyor. Allah Rasulü Sassel diyor iki şey var siz ki. kıymetini bilmiyorsunuz. Tamam. Diyor. Öyle yani hakikaten. Tamam. Kel ölünce sırma saç olur. Kör ölünce de badem yedi olur. Bize. Bence bunları yakalamak gerekir. Ve herkesten de istifade Herkesten edilir. Ben yani istifade edilmeyecek kimse düşünmüyor. Ha, parça parçadır. Parça parçadır. İstifade edilir derken davetçi babında mı söylüyorsun? insan Bütün insanlar babında. Ben önce bilenleri düşünüyorum. Bilenler. Mesela ben kitap sünnetle amel ettiğini söyleyen davetçi olduğunu gördüğümüz arkadaşların hepsini dersine teşvik edebilirim. Bir faydaları var. Zaten diyorsunuz orada şirki mi öğrenecek diyorsunuz? Ama bunu birleştiremiyor yapamazlar. Bu adam işte. Bu e, e, da adam işte. Zamanı geldi ne o da olur hocam. Demek ki layik değiliz ya. Yani. E, bu vaziyette layik olamayız. Olamayız. Yani. Liyakatte de değiliz ya. Yani. Tabi. Bak mesela devin aklıma geldi yani adam mesela ile Kur'anı baş tacı ediyor. O Kur'anı inancından dolayı o inancından dolayı Resulü bile saftışı bırakabiliyor. Tabi. Biz Kur'an ve Sünnet diyoruz. Ama bunu onun dışındakileri saftışı bırakamıyor. Kur'anı okumamız gerekir. Hem Arapçasıyla düzgün okumamız, anlayarak okumamız gerekiyor. Ve daha çok anlamaya çalışmamız gerekiyor düşün, küçültün, cebine sokacak kadar bir Kur'an. Şimdi telefonlara da kaydetmiş. Her yerde var He? Şey, yani bizim imtihanımızın şey, imtihanın şiddeti artıyor. Tabi. Her, işte, her yerde Kur'an var. Her yerde. Arada okursun ya. Bakıyorum şimdi metrobüste geliyorum ben. Herkes çıstak çıstak çıstak çıstak. Takır tıkır yerinde oynuyor. He yani. Sabah sabah şey dinliyoruz böyle. Oraya gitsen orada başkası dinliyor, oraya gitsen Tabii. başkası dinliyor imkan var yani. Korkunç bir şey. Ve bunda da insanların gayretini göremiyorsun. Tam tersine işliyor işte hocam. Tırcım, gayretini. Ben şimdi Huser'i nerede gideceğim de Mısır'da dinleyecektim. Efendim? Huser'i ben gideceğim de Mısır'da dinleyecektim yani. Bu mümkün müydü yani? Ne kadar büyük bir eziyet olacaktı hmm. insanlara. Şimdi indir. Ben Huser'e rica etsem desem ki hocam şu Ammiyi 10 sefer okur musunuz? Neyecek? Git diyecek ya. Senle mi uğraşacağım diyecek? E Ama ben 20 sefer dinliyorum. Eskiden hafızlar bunun zorluğunu çekerdi. Ami olanlar biliyor musun? Birisinin devamlı onu okuması gerekir. Devam edilebilmesi için parayla neden tutarlar? kitap okuyanların da alim olduğu söyleniyor. Öyle alim oldukları. Değil mi? Bence fırsatları iyi kullanmasını bilmek gerekiyor Zefendi. Evet hocam. Sorun buradan kaynaklanıyor. Bana dua edin Bana dua edin inşallah. Rabbim hayırlar versin, de iyi niyetli ol. Evet, yani iyi niyattir. Neler yapabileceğini düşün, çok şey yapabiliriz. ahım okuyamasan bile okuyabilecek insanlara sebep olursun. Değil mi? Az yetinme, çok iste Allah'tan. O ne kadar istersen iste, bütün yeryüzündeki insanlar tek bir kalp halinde, evet. isteklerini tek bir şekilde, en son noktada Allah'a arz etseler diyor. Allah onların istediklerini kat kat verse dahi diyor. Bunlara verdi. denize batırılan bir iğne çıkarıldığı zamanki yaptığı noksanlık kadar dahil noksan atmasa. Yani istediğimiz veren birisi, istediğimiz kat kat üstünde veren birisi, verdikçe verdiği bitirmeyen bir hazineye sahip. İstemekten korkma. Ve ona tevekkül eden, subhanallah, dünyada insanlardan kim güvenilir? Verdiği sözü tutan, vaat ettiğini yapan, değil mi? Ömrünü yarısını böyle geçirmiş birisi, birisine vaat etse, o vaat ise boş etmez, diyor. Dersin, değil mi? Allah'a güvenirsen, o kendisine güveneni yolda bırakmıyor. Hiçbir zaman bırakmıyor. Kendini ona emanet et, o emanete ihanet et. konuma gelir ki, belki seni o an bıraktığını zannettiğin ölüm var ya gelse bile ölümü sana öyle hoş gösterir ki hayatta öyle, öyle hiçbir zaman bir şeyden o kadar hoşlanmadığın olur. Onu bile tatlı bir şekilde getirir sana. Şeyi hatırladım, Şebi Arus'u hatırladım. Yok hani o Rabbisine kavuş çekmiş ya, o gün çok mutluymuş işte, o, onu bekliyormuş. Onu bile böyle tattırır sana. Şehitler ölümün acısını bir sineğin ısırması kadar daha hissetmez diyor. Hadi şerit. Bence Sad bin Muaz hadisi korkutuyor hocam. Yani o kabirin sıkması diyor eğer diyor... Kabir sıkmasından birisi kurtulacak olsaydı Sad bin Muaz kurtulurdu diyor. Ölümünden arş titremiş. Yani çok ürkütücü hocam diyor. Ömer de diyor herkes oraya uğrayacak ayetini okuyunca ağlama başlıyor. Neryem suresin. Valla büyük nimetlere fark olurmuşuz. Allah büyük nimetler vermiş. Şu nimete bağlı, çalışmaya bağlı. Yani bakıyorum bazen, utanıyorum. Gözüm kapanıyor, rahavet basıyor, gidip yatmam gerekiyor, Gidiyorum ve geliyorum, tekrar buraya utanmıyorum. Yani insanın utanması gerekiyor. Evet. evet, şu an farklı bir şey oluyor. İsteyimde, kusur olanda da pek uğraşmam ha. Daha başkasıyla uğraşayım diyorum. Ya bundan vakit kaybedeyim. Bu işte. Bir de derler, dökme süt kursakta iyileşmez biliyor musun? Dökme süt nedir? Dökme süt? Dökme süt kursakta iyileşmez. Kursak ne biliyor musun? Kursak midedir. Yani giden. Midedir. Birisi sütü sevmez, ağzını açıp zorlar süt deksen, o durmaz onu kusaj döker. İnsanlar biraz bu konuma göre Dökme süt oluyor geldi. Kursak değil. Evet. Bence İstanbul'un mesela şu an zannedersem ders yönüyle İlyas'ta daha hareketli. Eğitim yönelimi. Ders yönüyle. Yaptıkları program yani. Evet. Yani internetten ve diğer arkadaşlardan ortak arkadaşlarım var yani. Hı. Öyle hocam. İlker de bunu söylüyor yani. Ben de oradan çıktım ama diyor. Orada diyor çok şey öğrendim diyor. Evet. Çok şey verdiler orada diyor. Evet. Fakat onunla veremediği şeyler vardı diyor orada. İşte. Bence <gülüyor> Necmi burada dersi götüremez. Hepsini bir arada düşünecektim. Ben Muteşem. bazen şöyle bir şey düşünüyorum. Hocam, yanlış mı düşünüyorum? Yani Necmi abinin yerinde olsam ben diyorum. Benim gibi, yani Zafer gibi birisini, Mert gibi birisini veyahut da işte Osman'da katılır. Mert hiç gelmedi mi oraya dersler? Gelmiyor da dün verdik evine oturmaya ha? gittim. Halicek görüşüyoruz Mert'le. Yani... Bunları, oy, bu kişilere oynardım ben diyorum. Neden oynardım ben? Ben ben 30 kişiyle muhatap oluyorum. 40 kişiyle. Yani kazanmaya çalışırdım ben diyorum bu adamı diyorum. Ben şu an öyle bakıyorum. Mesela ben bir e, idare sahibi gördüğüm zaman, işte neden ben hala Müslüman gençe gidip geliyorum? Oradaki arkadaşının yanına gidip geliyorum. Veya diyalog kesmeye çalışıyorum. Çünkü onunla düzeldim mi? Onda bir şeyler oldu mu? Etrafı da, etrafı da, da, da bu yayılacak yani. Yansıyacak. Ama yani ben bir yok yani düşünebiliyor musun hocam yani bir şeye çağrılmıyorum ikili ilişkisi yok yani bir zayıflık var yani ikili ilişkisi yok etrafında bunu destekleyen de yok Mert e... Mert şey de yapmış Necmi abiye Hı? Necmi abiye de gittim diyor ben diyor söyledim diyor işte dersler Eğer gibi... diyor isterseniz diyor ben diyor işimi ara bir sizden eğitim alırım hocam demiş orada demiş ki sayılı sandalyem var demiş ya. Yok en son gittiğinde ben sana haber vereceğim demiş. Hatta Mert'e sormuş demiş. Var mı demiş başka? Hani böyle gayretli olabilecek bildiğin. Var demiş. Mert şimdi istediği kadar da Mert'e biraz şey yaptı. Kendimi açtıysam bu hafif.